biz bu sene bir ev yaptırma karar aldık ailemle. Evet. Ee, eve başlattı. Daha sonra babam bir iş kazası geçireyerekten bir sezon boyunca yattı. Çalışamadı. Evet. Ve haliyle maddi durumumuzda belli olan bir aileyiz. Yakın bir aile, ailemizde tuttu bize borç para verdi. Evet. Önümüzdeki seneyi ödemeli olarak da ve bu parayı 2-3 ay sonra tuttu bize altına çevirdi. Altın olarak koyayım dedi. Nakit para verdi. Anda... Alınacak miktarı altına mı çevirdi? Aynen. Sen? Aynen evet. nakit para olarak anlaşmıştık. Şu anda da altına çevirdi. Altın çıkınca uyanıklık yapmaya çalıştı yani bir nevi. Evet. Ve evet daha sonradan biz de bunu kabul etmeyerekten tutup e, kredi çekmeye başvuru yapacaktık. Hemen verin diye reklemi istediler bizden. Hemen istediler. 2-3 ay içerisinde ya altın olarak verin dediler ya da paramızı verin dediler. Ve bizim de şu anda ben asgari ücret çalışarak çalışmak olarak bir için. Evet. Ve babamın durumu belli, çalışamıyor şu anda. Ve bu parayı ödeme imkanımız %0. Evet. He. Bu yüzden de biz krediye başvuracaktık. Yani Allahü Teala bizim ne durumda olduğumuzu biliyor. Bu faizin günahı var mı yok mu diye soracaktım hocam size. Evet soralım. Ee, peki bu borç verildiğinde yazılı bir akit var mıdır ortada? Efendim? Bu borç size verildiğinde nakdi olarak evet. bir kağıda evet. herhangi bir anlaşma yaptınız mı? Bir şeyler yazdınız hayır, mı? Hayır, hayır. Çok yakın aile dostumuz olduğu için elden verdi. Peki. Soralım hocamıza, bizi dinleyin cevap için. Teşekkür ediyoruz tokata ve sizlere saygılar, selamlar. Hocam durum belli, bir süreç var ve bu sürecin sonu yine maalesef krediye çıkıyor. Bu konu hakkında neler söyleyebiliriz? Şimdi öncelikle hemşerilerime selam söylüyorum. allah Teala yardımcılar olsun. Karşı tarafa da eğer anlattığı gibiyse bakın bu tür şeyler tek taraflı olarak hüküm verilmemesi de gereken lazım. şeylerdir. Çünkü bunlar birer davadır, birer iddiadır. Karşı tarafı dinlemeden ve karşı tarafın e, konuya aktarmasını dinlemeden hüküm vermek isabetli olmaz. Ancak kardeşlerimizin, kardeşimizin anlattığından yola çıkarak biz bu borcu tık kapatmak için faiz alırsak günahkar olur muyuz, olmaz mıyız? Bakın şimdi faiz. Hocam çok özür diliyorum. Oraya gelmeden e, verilen bir borcun, ee, süresi bitmeden evvel nakit verilen borcun altın şeklinde ödenmesi ne derece doğrudur? Ee, İslam'da, ekonomik hayatta bunun bir yeri var mıdır? Önce bunu cevaplandıralım isterseniz. Evet, önce oradan başlayalım. Önemli değil. Şimdi bakınız, borç vermek elbette çok güzel bir davranıştır. Sadaka 10 sevaptır. Bir insana borç vermek ise 18 sevaptır. Niye? Çünkü kulun sana bir Müslüman kardeşin, bir Müslüman kardeşin size gelip darda olduğunu bunun için paraya ihtiyacı olduğu vakitte ona borç vererek onu rahatlattığınızda Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri bundan memnun kalıyor ve buna size 18 kat sevap vererek ne yapıyor? Karşılık veriyor. Taraflar borç aldığında eğer ekonomik hayatta bir enflasyon varsa fiyatların oynaması gibi bir durum var ise bunu en uygun bir yolla sabitleyebilirler. Neyle sabitleyebilirler bunu? Bunu altınla sabitleyebilirler. Derler ki mesela şu kadar borcum var. Kardeşim biz bunu para olarak veriyoruz ama bu şu kadar altın ediyor mu şu anda? Bu kadar altın ediyor. Bu enflasyon ortamında da biz bu kadar altını sizden talep ederiz deyip sabitleyebilirler. Veya bunu diyelim ki deviz cinsinden sabitleyebilirler. Yahut da borç olarak vermişlerdir. Alırken Tefe tüfe veyahut da İstanbul Borsa Endeksinin açıklamış olduğu yıllık enflasyon rakamlarına bakarak der ki ben sana 1000 lira verdim ama bu 1000 lira şu anda işte e, 950 lira düşmüş. Dolayısıyla bir 50 daha ilave edeceksin. 1050 lira olarak vereceksin. 1050 sanki bir 50 lira bir fazlalık var burada ama bu 50 lira paranın neyidir? Değerinin kaybıdır. Bu şekilde de borcu ne yapabilirler? Taraflar. E, karşılıklı olarak anlaşarak birbirlerine ödemeye gidebilirler. Evet. Bu ne Kur'an-ı Kerim'de ne diyor bize? La limun ve la lemun diyor. Ribayı anlattıktan sonra. Ne zulmedin ne de zulme uğrayın. Yani biz borç verdik diye bir kardeşimize. Onun sıkıntısını giderdik diye, değil mi? Zarara uğrarsak bu ne diyor? bizim için? Bir zulümdür. Evet. Dolayısıyla biz ona borç verdik, ona iyilik ettiysek o da bize ne yapmalı? zulmetmeden verdiğimiz değeri bize ödeyebilmelidir. İşte ya İstanbul Bursa Endeksinin açıkladığı rakamlar üzerinde veya yıllık olarak açıklanan tefe tüfe oranına bakarak borcu ne yapabilir? Ona bağlı ödemesini yapar. Bu rakam olarak fazla olsa bile gerçekte değer olduğu için faiz kapsamına girmez. Ama evet. şu ikinci bir soru var burada o da nedir? Borcun vadesi var mıdır? Yani diyorum ki siz bana bir yıllığına borç verdiniz. Ben size borç verdiğimde dedim ki 2017'nin Aralık ayının bugününde istiyorum. 29 Aralık'ta istiyorum dediğimde. Bu bağlayıcı olur mu? Hayır bu bağlayıcı olmaz. Çünkü borç verme nedir? Kişinin ee, lütuftur. O kişinin size yapmış olduğu bir iyiliğidir, bir ihsanıdır. Ama muhtaç ise, o para, verdiği para kendisine lazım ise, Günü gelmeden önce de ne yapabilir? İsteyebilir. Ha, ahlaki olarak istememesidir. Ama kişiye lazımsa, gerçekten o paraya ihtiyacı varsa onu sizden ister. Siz de onu vermediğiniz vakitte ne yapacak kişi? Bir başkasından kendisi parası olduğu halde borçlanacaktır. Onun için borçta vade bağlayıcı değildir. Hakikaten veren hemşerimize para lazım da istediyse... Bunların o gün ödemesi lazım. Ama yoksa ödemesi, işte o zaman fenaziratun ile مَيْسَرَةٌ ayeti devreye giriyor. Borçluya ödeme kolaylığı tanıyın. Ödeyeceği, kolay bir ödeyeceği güne kadar mühlet verin. Bunlar da mühlet verecek ama altın çok yükseliyor diye. Şimdi bakın asıl nokta burası. Altın çok yükseliyor. Evet. O halde biz buradan çok büyük para kaybedeceğiz. Biz buna borç vermeseydik işte Verdiğimiz para diyelim ki 100 bin lira verdiklerini düşünün 150 bin lira olacaktı Dolayısıyla bize bunlar 150 bin ödesin derse Bu da zulüm olur evet. Bu da zulüm olur Ve zulüm yapmış olur Borç vereyim derken Kardeşine zulüm etmiş olur Bu da caiz değildir Ya Borç verdiğiniz para Ödeme günü geldiği vakitte O kardeşimiz ödediğinde Eğer bir değer kaybını ödemiş ise Burada en adil olan rakam hangisidir? Hakikaten bugün altınla sabitlemeye kalktığınızda zulüm oluyor. Niye? Çünkü çok büyük bir oranda artış var. Tabii. Bunu devizde sınırlamaya kalktığınızda bir takım sıkıntılar içeriyor. O halde burada en adil olan rakam nedir? Benim acizane kanaatim tüfe açıklaması veyahut da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın bağımsız bir kuruluş yıllık olarak açıklamış olduğu enflasyon rakamıdır. Buna göre kardeşlerimiz o borcu ne yapsın? Ödesinler. Böylece ne borç verene zulmetmiş olurlar ne de onun değerinde vermiş olduğu parasının değerinde bir eksilme olmuş Aynen. olur. Bu bir gerçek. İkincisi faiz çekme olayına gelince. Şimdi bakın faiz bütün İslam alimlerinin ittifakıyla haram olan bir durumdur. Buna kimse caiz diyemez. O zaman ne zaman caiz olur faizli işlem yapmak? Haram işlem yapmak ne zaman caiz oluyorsa faizli işlem yapmak da o zaman caiz olur. Nedir haram işlem? zaruret hali. Zaruret nedir? Ölüm halidir Allah göstermesin. Veyahut kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu insanların cenab Hak korusun çok büyük bir hayat tehlike veya da namus tehlikesi ya da efendim sakat kalmaları gibi değil mi? bir durumla karşı karşıya kalacak veya açıkta kalacaklarsa işte o zaman nedir bu? Haramdan zaruret miktarınca yararlanma durumudur. Tabiri caizse ipe gidiyorsunuz. İpe asmışlar. Sizi bu ipten kurtarmamız gerekiyor. İşte o zaman başvurulacak hale ne deriz biz? Ruhsat deriz. E bu kardeşimiz daha henüz tüketmemiş ki menkulleri olabilir. Gayrimenkulleri olabilir. Bir başka Müslümandan borç isteyebilir. Tokat'ta benim hemşehrilerimde çok hayırsever insanlar var. Birkaç kişiye müracaat ederek durumu anlatarak da ne yapabilir? Borcu birkaç kişiye yayarak bu borçtan çıkma imkanı olabilir. Eğer gerçekten bu şekilde bir çözüm yolu bulamazsa Bunlar da e tabii bunun ümüğünü sıkıyorsa işte o zaman vade yayan ve ucuz bir şeyden istifade etmelerine caiz diyebiliriz ama bu yolları tüketmesi gerekir.